Alâ abdike ve rasulike muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'ine emmâ ba'd Bugün 4 Eylül 2009 Cuma Al-Aqidatü Seferiniye Seferani Akidesi Şehlerimizin 4. dersi Tevfik Allah'tan Evet en son hmm, 5. nazımda kaldık 5. nazımı bugün şerh edeceğiz inşallah ve 5. nazm işaret etmekle yetineceğiz. Tek bir nazm bugün inşallah işaret edeceğiz. Evet, nazmı başa alıyoruz. <gülüyor> Bismillah. Alhamdulillah, <gülüyor> el qadim al baqi, mukandir حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى ve âlihi ve sahbihil ebrari, ma adinit teqvâma al-asrâri. Evet, beşinci nazımımız bugün. Ve âlihi ve sahbihil ebrari, ma adinit teqvâma al-asrâri. Şimdi müellif rahimahullah en baştan şu ana kadar ki kısımda.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 kısmını işlemiş olacağız bu dersle beraber evet en başta demiştik ki elhamdülillahil kadimil baki mukaderunul acali vel erzaki burada Allah azze ve celle övgü var hamd var sonra hayun alimun kadirun mevcudu kamet bihil eşya'u vel vucudu burada da yine Allah azze ve celle'nin bazı işte isimlerini vesaire sıfatlarını zikrediyor dellet ala vucuduhil havadisi subhanehu fehuvel hakimul varisi yine buraların hepsini işaret ettik Sonra dedi ki, mesallatu vesselam ve selma sermada alannabi'l mustafa kinzil huda. Salat selam nebi Mustafa'ya olsun vesaire. Burada da salat selam getirdi. Bu 5'in buraya kadar dördüncü nazımdı. Bugün beşinci nazım ve alihi ve ashabihi ve alihi ve sahbihi'l ebrar'i ma'adinet takva al asrar kısmını işleyeceğiz. Burada da nebi sallallahu aleyhi ve ashabına salat ve selam zikrettikten sonra konuya girecek. Konuya tabii 6. nazımdan itibaren girmiş oluyor. Onu da önümüzdeki derste işleyeceğiz inşallah. Evet, Nazımı ele alalım. Bismillah. Müellif rahimeullah diyor ki: Ve âlihi ve sahbihi'l-abrâr, Ve âlihi Şimdi bundan önceki nazımda, 4. nazımdaki onu işledik. Ee, İmam es Rahimehullah ne demişti? Demişti ki Allah azze ve celle Sina bölgesinde bulunduktan sonra tüm salat ve selam sonra salat ve selam olsun ne? Sırma ebedi olarak kime? Al-nebîyil Mustafa, kenzilhuda, hidayet hazinesi olan ve hidayet hazinesi Mustafa olan Nebiye olsun. Şimdi bu da ne diyor? Ve alihi ve aline olsun. Yani o selam o salat ve selam nebis-i selamın ne olsun. Başka ve sahbihi ve ne olsun. El-Ebrari iyilik sahibi Ma adini takva Takva Madeni takva Cevheri Ma al-Esrari esrarla beraber. Şimdi bunları anlatacağız hepsini. Ne demek inşallah. Şimdi önce şu e, inşallah uygundur Allahu alem. Önce bu beyte tam bir mana verelim. Müfredatlarına kısaca değinerek ondan sonra manayı, e, müellifin değinmek istediği manayı burada şerh edelim inşallah. Şimdi diyor ki: "Summe salatu zikrettikten sonra bâlihi ve salat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin alini olsun." Yani bu âline onu anlatacağız. Onun mana kısmında anlatacağız inşallah ve sahbine olsun, eshabine olsun.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 Hayır andolsun ki iyilerin kitabı elliyündedir. Şimdi iyileri burada ber ebrara. Ebrarı neyin zıttında neyin mukabilinde zikretti Allah? Önce dedi ki kellehe inna kitabe'l fucjar lafi siccin. Facillerin, facillerin, günahkarların yazısı siccindedir. Günahkarların yazısı siccindedir. Onun mukabilinde günahkarların mukabilinde zıttında nezik etti Allah ile hikayetlerde kelle inne kitabe'l ebrar ila illiyyin. ebrarların ebrarların yazısı da kitabı da illiyundadır. Şimdi o zaman ebrarı fucar facirin zıttı e, mukabilinde zikredince anlıyoruz ki ebrarın manası ne? Ebrarın manası facirliğin zıttı demek. Bu da işte iyilik. iyilik İyilik yapma, iyilik olma. Aslında ebrar cem uber dedik ya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 İyilik sahibi, çok iyilik sahibi aline ve eshabına da olsun. Çok iyilik sahibi eshabına ve aline de salat ve selam olsun. Onların şu özellikleri var. Ma'adini takva. Takva cevheri, iyilik sahibi, çok iyilik sahibi eshabına ve aline olsun. Ma'al esrari esrar ile birlikte. Yani burada esrarı da anlatıp nazmın manasına dönelim inşallah. Şimdi esrar maruf. cem serren demek. Hı? Esrar cem serren demek. Ancak burada murad edilen hafayel ulum vel menahic derler alimler. Menheçlerin ve ulumların ilimlerin hafileri, gizlilikleri yani ince noktaları. Hı? Yani Aynı şekilde bunun içine ahlaki mevzular da girer. Bunların hepsi hafi gizli olduğu için insan daha çok itikadında. Durum böyle olunca nazmın manası ne olmuş oluyor? Dördüncü nazm şeyi 5. nazmın manası. Salat ve selam onun haline Salat ve selam onun haline. Takva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 bir şey. Yeryüzünün cevherleri. Değil mi? Orada yani takvanın madenindedir bu. Allah Resulü'nün eshabı. Evet. Şimdi dedi ki salat ve selam onun alini olsun. Şimdi alin birçok manası var tabi. Birçok mana üzerinde kullanılır. Birçok manada kullanılır al. Ancak Allahu alem bazı alimlerin dediği gibi, bazı ilmehinin dediği gibi al hakkında söylenecek en güzel şey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 Aliden maksat burada etba ile tabi olanlar ile beraber zikredildiği için ne olmuş olur burada? Al, al nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mümin olan yakınları kast edilir. Çünkü neden? Eğer, eğer al ile etba yani tabi olanlar aynı nasta kullanılırsa, yani aynı nasta kullanılırsa, birbirini atfetmiş oluyor Diyoruz ki alihi, aline ve etbahi ve tabilerine olsun. Burada vav ile ayırıyoruz. Aslen atıfta asıl olan mugayiredir. Yani manalarının ayrı ayrı olmasıdır. O yüzden ee, diyoruz ki buradaki aliden kastı eğer al ile etba beraber gelirse aliden kastı nebis aslında mümin olan yakınları tabilerden kastı da bütün müminler. Tamam Bütün mümin Ancak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 ve ali Muhammed ve Muhammed'in ailesine de salat yani müminlere de salat ile demiş oluyoruz. Tabi bu bir görüş. Âlin çünkü âlin manalarından bir tanesi tabi olma. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi mesela Allah azze ve celle Ali firavun, firavun âli dediğindeki mi kastediyor? Firavun âli ne demek? Firavun âli firavuna tabi olanlar demek. Bu ayetlerden anlıyoruz ki delil tabi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 Onun eshabına ve ailesine olsun. O zaman burada ne anlıyoruz? Burada ailesinden kastı Nebi Sallallahu Aleyhi ve mümin olan yakınları ve sahabeleri ve genel olarak da müminler buna hepsi dahil. Allahu Teala alem. Tabi burada bir mesele var. Bunu e, işlememiz lazım. Bu önemli çünkü. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in. Öncelikle tabi şunu söyleyeyim. Bu mesele. Ehl-i sünnet ile şia arasında ihtilaflı bir mevzu. Tamamıyla ehl-i sünnet ile şianın eğer tabir sah e sahihse e birebir zıt olduğu mevzulardan bir tanesi.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 beş e, şu ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki: "İnneme yureedullahü li yuzhiba ankumirris ehlel beyt ve yutahhirukum tatheera." Ehle beyt Allah sizden ancak kiri gidermek ister ve sizi tertemiz ister. Şimdi Şimdilar ki bu ayette geçen ehli beytten kasıt nebi işte Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma bunlardır. Radiyallahu anhum. Ve nebi sallallahu ve eşleri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 Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِ بَاَنْكُمِ الرِّسِ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَهْرِكُمْ ehli beyt. Allah sizden ancak kiri gidermek ister. Yani kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Tathir etmek ister. Tamam. Ahzab suresinde mevcut bu ayet. Ahzab 33. Mevcut bu ayet. Diyorlar ki burada Ey ehli beyt. Allah sizi temizlemek ister. Burada Allah hitap ediyor. Diyor ki e ehli beyt.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 Bunlardan bir tanesi Müslüm, ee, sahih Müslim'de Ayşe radıyallahu anh'dan gelen hadis. İşte o hadis maruf. Yani bir gün ne bir işte üzerinde siyah bir işte böyle bir elbiseyle geliyor, abayla geliyor. Yani böyle siyah kıldan yapılmış vesaire. Çıkıyor, geliyor. Ondan sonra işte Ali radıyallahu anh oğlu Hasan radıyallahu anh geliyor. Neb e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu abasının içine alıyor. Sonra Hüseyin radıyallahu anh geliyor. O da Hasan radıyallahu anh yanına geçiyor, yanına giriyor. Yani abasının altına geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in. Sonra Fatıma radıyallahu anh'a geliyor. Nebi sallallahu onu da abasının içine alıyor. Sonra Ali radıyallahu anh geliyor. Nebi sallallahu anh onu da oraya sokuyor. Tamam. Yani Bunların hepsi ne olmuş oldu? Abanın altında. Nebis Asıl'ın abbasının altında. Nebis Asıl sonra şu ayeti okuyor. Diyor ki, Ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek, bizi tertemiz yapmak ister. Diyorlar ki, birinci olaya baktığımızda, yani birinci olay diyorum, birinci delile baktığımızda, Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Vesselam'ın eşleri, şey, eşlerinin, Ehlibeytten olduğuna delil yok. Bu birinci kısmı iki olmadığına delil var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma radıyallahu anhum. bunları abasının altına aldığında bu ayeti okuyor. Diyor ki ayette bakın. Ey ehlibeyt Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Hı? Sizi tertemiz yapmak ister. Diyor ki işte bu ayeti onları abasının altına alarak okuması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 Namaz kılan herkes helak oldu. Ya Allah ne diyor? Namaz kılanların vay haline. O zaman yandık biz. Namaz kılıyoruz çünkü terk etmemiz lazım. Haşa. O zaman de halbuki ayet daha mesela veylulil mussallin allazihum fi salatihim fashiun. Ve veylulil mussallin allazihum an salatihim sahun. Kimmiş yani bunlar? Yani bu namaz kılanların vay haline hangi namaz kılanlarmış? Ayetin devamında anlıyoruz. Onlar ki namaz içinde saafumlar, gaflet içindeler. Yani namazından gaflet içinde olan alanlardan bahsetmiş olduğunu anlıyoruz biz. O zaman demek ki siyah sibak olayı Evet telefondu. Nerede kaldık? ne diyordum? Nebi sallallahu o zaman he tamam. Diyoruz ki, e eğer ayetleri siyah ve sibakından koparırsak mana tayin edilmez. Tamam? O yüzden siyak-sivak önemli. Şimdi bu mesela şiaların getirdiği bu ayeti ele alalım. Ve bu ayetle beraber hadise de söylüyorlar tabi. Bu ayrı. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bak o ayeti öne alalım. O ayet kaçıncı ayet öncelikle? Ahzab 33. Değil mi? Ahzab 33. 31'den alalım. Allah diyor ki Yani Nisa'en Nebi Ey Nebi'nin hanımları Lestunneke ahadim minen nisa.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 yabancılara karşı yani. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır diyor Allah. Sonra güzel söz söyleyin diyor. Devam ediyor zate. Tamam? Buraya kadar anladık. Şimdi 33. ayette devam ediyor ve karnefi buyutkun ve la tabarracne tabrruc el ule ula ve aqimnas salate ve atina zekate ve atina Allah ve resule. İnma tamam buraya burada duralım. Diyor ki evlerinizde oturun.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 Baktığımızda ayetin önünde nebi'sasırın hanımları. Ondan sonra diyor ki ey ehlibeyt. Yani nebi'sasırın hanımları. Hatta ayetin devamına bak. 34'e in. Vazkurnema yutla fi buyutikun min ayati llahi vel hikme. İnne llaha kana latifan habira. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Ve her şeyden haberi olandır. Allah latiftir, habirdir yani. Baktığın zaman ayetinin başı Nebi Sallallahu Aleyhi ve hanımı. O ayetin bizzat kendisi, o ay, 33. ayet ayetin ortasından alıyorlar. Sonuna bak, sonraki ayete bak yine Nebi'sinin hanımlarıyla alakalı. O zaman demek ki biz buradan anlıyoruz ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımları bu ayete dahil. Şimdi gelelim onların istidlal ettikleri hadise. Neydi hadis? Nebi Sallallahu Aleyhi abası var. Geliyor Ayşe eee Ali radıyallahu anh, Fatıma radıyallahu anh, Hasan Öfseyin radıyallahu anhum'a bunları alıyor abasının altında. Sonra bu ayeti okuyor. Diyorlar ki bu delildir ki bunlara kas. Şimdi bir kayda söyleyeceğim. Bu kayda çok önemli. Çünkü bu usul olmadığın zaman işte asla anlaşılmıyor. Yine her zaman tutuyoruz tutuyoruz başa geliyoruz. Usul okumadığın zaman mutlaka kişi bir yerlerde takılır.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 Adem uddelilil deli, muayyen la yastalzimu adem la yastalzimu adem el medlulil muayyen. Nasıl yazacaksın? Yazacaksın, ezberleyeceksin. Tekrarlıyorum. Adem uddelilil muayyen la yastalzimu adem el medlulil muayyen. Muayyen bir delilin bulunmaması muayyen bir medlulun bulunmamasını gerektirmez.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 Şimdi bu usul şia kitaplarında da mevcut. Yani bu bedehi bir şey zaten. Bunu akıllı insan dışında kimse bunu inkar etmez. Bu maruf. Şimdi bu hadise döndüğümüzde hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh, Fatma radıyallahu aleyhi ve sellem Hasan radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu aleyhi bunları abasının altına alıyor. Şimdi bunların arasında eşleri yok. Diyoruz ki o hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin olmaması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının o ayete dahil olmamasını gerektirmez. Çünkü neden? Sizin elinizde Ali radıyallahu anh'ın, Hasan Hüseyin, Fatıma radıyallahu anh'ın ehli beytten olduğuna dair hadis var. Ki ehli beyttendir de onlar. O hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının zikredilmemesi ehli olmamasını gerektirmez. Çünkü bizim elimize de ayet var.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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları o hadiste zikredilmemesine rağmen Ehl-i Çünkü ayet var elimizde. Yani bizim elimizdeki ayette bizim elimizdeki ayette Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma radıyallahu anh'ın olmaması nasıl ki onların ehl olmamasını gerektirmiyorsa o hadiste de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 biz buradan anlıyoruz ki Adamu delil muayyen la istelzimu Adam el medluul ilmiyyen. Ve demin telefon geldi, benim çıkmam lazım, o yüzden burada bırakalım derse Zaten pek uzatmayacaktık da. En son buradan şunu da anlatalım, burada takva kelimesi geçti. Takva Nedev ala alihi ve sahbihi'l ebrari ma'adeni't takva ma'al asrar. Et takva, vakva'dır aslı. Vikayeden alınmıştır bunun aslı. Tamam mı? O da nedir? Allah azze kişinin Allah'ın azabından kendisini korumasıdır. Ama nasıl koruması? Fiillerini yerine getirerek he? Bi fi'li awamirihi ve ijtinabina vahyihi. Emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınarak Takva budur. Tak takva hakkında en güzel söylenen tariflerden bir tanesi budur. Allah-u Alim ee, Evet, o yüzden diyoruz ki burada Şiaların herhangi bir tutanağı yok. Kendi kaydelerine terstir bu. Bu sadece e, bu ayeti tartışma adına idi. yoksa zaten Nebis Aleyhisselam'ın eşlerinin Ehlibeyt'ten olduğuna başka deliller de var. Sadece onların getirdiği en önemli şüphelerden bir tanesini ele almak adınaydı bu söylediğimiz. Bunu da söylememizin sebebi burada Al Nebi Aleyhisselam'ın Ali ve Eshabı geçti bunları Ali'ni anlatırken Ali kimdi vesaire bunları anlatırken buna değinme ihtiyacı hissettik. Burada bırakıyoruz inşallah. Vallahu a'lemu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun ve alaihis